Mayıs. Mayıs'ta olanlar oldu. Atmosferde karbondioksit yoğunluk oranı milyonda 400 parçacık sınırını aştı. Bu yüz binlerce yıldır görülmemiş bir seviyeydi. Mayıs geçmiş yılları hatırlatan bir yenilik ile de başladı. Daha önceki senelerde izin verilen taksim meydanındaki kutlamalar İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından pek bir sebep gösterilmeden yasaklandı. Sendikalar karara uymayarak alana girmek isteyince polisin saldırısı sonucu 25 kişi yaralandı. Gaz bombasıyla yaralanan 17 yaşındaki Dilan Alp hakkında vali Hüseyin Avni Mutlu'nun Dilan kızımız örgüt üyesidir. Marjinal grup üyesidir sözü akıllara kazındı. Bir kere olayları iyi öğreneceksiniz. Bak açık söylüyorum. Bugün bütün sözleri açık açık söyleyeceğim. Herkes duysun. Hiç kimse hiç kimse aspara gaz uydurma. Ajitasyon yapan spekülatör laflarla kamuoyunu, Türk milletinin vicdanını yanıltmaya çalışmasın. Bugün ben bu devletin valisi olarak gerçekleri söylüyorum. Siz de bunları milletimle dürüst bir şekilde paylaşın. Madem ki kameraları benim önüme koydunuz, benim sözlerimi de millete ulaştırın. Dilan 19 yaşında bir kızımız. örgüt üyesi. Örgüt üyesi derken kastettiğim şudur. Marjinal grup üyesidir, kaydı vardır bize. Bu tür marjinal gruplarla ilintisi, bağlantısı faaliyetleri olan bir kızdır. Sadece işçiler değil futbol taraftarları da polis şiddetinden nasibini almaktaydı. İnönü stadının yıkılmasından önce oynanacak olan son maça beraber gitme kararı alan Beşiktaş taraftarları yolu kestikleri gerekçesiyle polisin saldırısına maruz kaldı. Adet olmuştu polis saldırılarına müdahale deniyordu artık. Gazetelerde son inönü meydan muharebesi olarak adlandırılan bu gaz bombalı müdahale durumu gerçekleşirken stada birkaç yüz metre ötedeki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da meydana gelen dehşetengiz patlamalar hakkında açıklama yapıyordu. 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleşen iki patlama sonrasında 52 kişi öldü en az 146 kişi de yaralandı. Türkiye'nin modern tarihindeki en kapsamlı terör olayı olarak nitelendirilen bu patlamalar sonrasında failler konusunda kafalar karışıktı. Failler bulunamadı ama Suriye'deki en etkili silahlı muhalif gruplardan El Nusra'nın 3 araca Türkiye'ye yönelik eylemde kullanmak üzere bomba düzeneği yerleştirdiği istihbaratını içeren gizli belgeyi Red Hake sızdırdığı gerekçesiyle Utku Kalı isimli bir asker tutuklandı. Kalı ancak yıl sonuna doğru serbest kalabilecekti. Polisin ayrım gözetmeden kullandığı gaza, protesto gösterisi yapan Reyhan halkı da maruz kaldı. İzmir ve Ankara'da yapılan destek gösterilerinde de durum aynıydı. Gazlı saldırı ya da müdahale. Sakarya'da tatbikat sırasında sıkılan biber gazı yakınlarda bulunan ilkokul öğrencilerini hastanelik etti. Biber gazı, yaş ve coğrafya tanımıyor, fişek adres sormuyordu. Avrupa'nın en büyük adalet sarayı diye övülen ve övünülen, çağlayan adliyesine getirilen protesto yasağı da biber gazı kullanımını artıran bir diğer etken oldu. Aralarında grup yorum üyelerinin de yer aldığı sanıkların davasına destek için gidenlere yine gazlı müdahale oldu ama Mavi Marmara saldırısı duruşmasına destek verenlere Müdahale edilmemesi de gözlerden kaçmadı. Bu çifte standart sonrasında adliye bahçesinde her şey yolunda gibi gözüküyor olsa da görünüşe aldınılmamalıydı. Yeni yapılmış dev binanın çatısı ancak iki sene dayandıktan sonra aniden çöktü. Sebep İstanbul'u vuran muazzam fırtınaydı. Doğa Avrupa'nın en büyük adliye sarayına müdahale etmişti. İklim olaylarının ise çifte standart yapmak gibi bir lüksü yoktu. Yıkım her yerde yıkımdı. Japonya'dan Norveç'e, Çin'den Almanya'ya kadar birçok ülke aşırı iklim olaylarına maruz kalmaktaydı. Amerika'nın Teksas eyaletinde, Suudi Arabistan'ın Harik bölgesinde de durum aynıydı. İnsanlar benzeri görülmemiş sel sularına kapılarak yok olup gitti. Türkiye'de Şanlıurfa Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bölgelerde insanlar önce sel sularıyla boğuştu. Ondan iki hafta sonra acayip sıcaklarla müthiş yoğun geçecek olan yangın mevsimi başlıyordu. Ama Mayıs ayında asıl yangın İstanbul'un tam orta yerinde Taksim'de Gezi Parkı'nda meydana geldi. Yakılan naylon çadırlar hemen söndürülmüş olsa da o yangının parlak alevi tüm Türkiye'den de dünyanın hemen her yerinden de net şekilde görüldü. Taksim Meydanı yayalaştırma projesi için kanunsuz bir şekilde Gezi Parkı'ndaki ağaçları dozerlerle kaldıran özel şirketler İstanbullulardan beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşıyor. Bu sefer polisin sıktığı gazla dağılmayan insanlar parktan ayrılmayıp parkın tam ortasına çadırlarını kuruyorlardı. Ya. Gel Helin gel. Ne geçin, ne geçin, ne Gel buraya Helin. Oğlum uymayın <gülme> bu adaletine. Oğlum yapmayın. Gel gel. Yapmayın. Allah, Allah, Allah, ben, gel gel. Birinin mamut çalmadık. Birinin öldüğünü... orada eşyalarımız kaldı ama. Vicdanda olmaz lazım ya. Vicdanda insanın olmaz lazım ya. Bu da ağaç Ya Yanıyor orası yanıyor. Abi sabah işi bize Nasıl alacağız biz bunları? Niye bunu yapıyorsunuz? Abi abi abi şartın abi, şartın ne yap? Kaldı. Ne, ne, ne kötülüğümüzü kötü gördünüz, ne kötü gördünüz ya? Ne çökürünüz diyor bize vatan ne? Ne kötülüğümüzü kötü gördünüz? Kötü Niye bunu yapıyorsunuz? Sabah Canım. Ben bir şey yapmadım. Yap yap yap yap evet Gece baskınlarıyla çadırları yakılan gençlerin durumu televizyonlarda penguen belgeselleriyle otosansürlenirken sosyal medya üzerinden olup bitenlerden anında haberdar olan yüzbinlerce İstanbullu ve daha sonra da milyonlarca Türkiye'li sokaklara iniyordu. Başbakan ise bildiğini söylemeye devam ediyordu. İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda yok Gezi Parkı şöyle olmuş böyle olmuş orada gelip gösteri yapacaklar şudur budur vesaire.